Yani bu bilgi, yani yani çematte yani bilen bilen bilmezdi ya, bilen yeterdi ama bilenleri çileden çıkarttı. Hmm. Anlattıkları hepsi yanlış, hepsi yanlış. Bu bil asturami bir bilgi varsa hepsi yanlış, hepsi çıkartıyor demek. Yani. O senin neyine asturami Allah'ın bilgini anlatmayı var ya? Astronomiyi iyi bilen bir adama git, ondan bir şey al, geri gelse al, onu da orada. Kendini açtı baştı, anla. Çünkü ben birçok sana sorarsan, sana soracaklar mı? Anla, o, sonra anla. Yok, artık esti yağı değil bir şey. Siz, siz anlamazsınız, anlamamam, sen de bir anladım, ne çektim gelmedi. Yani. Yani, ee, şu an atı var Doğru de. Türki vardır. Oradan öğrenmek iyi, iyi anatar. İyi bilenler var mı? Sen mi iyi öğrenmek istiyorsun? Siz anlatır Sormak lazım. Sormak. Bu konuşmadan sonra eğer ana adamıya varsa hemen hemen hemen sormak lazım. Hadi alsın, dikkat et. Sormak lazım. Çünkü o insan kafasındayken arkasını öne getiremez, Bilemez. Bunlar şimdiden uzkırıda vermedi evet, mi? Bir, evet. bir bakalım. Onlar dağıtıyorsa bizi de dağıtacak İsterseniz müzik dersi yapalım. de yapabiliriz. Efendim? dersi Hocamızın mevsimde bir hı. Hı. o senece... Kaç tane sen fazla çoğalttım da diyeceğim. İsteyen olursa aslında verebiliriz. Bakalım, Bakalım mı? Değil